Bilim Tarihi Sohbetleri Hazırlayan ve sunan Derya Gürses Tarbak Herkese merhaba. Bilim Tarihi Sohbetlerine hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Fatih Artvinli. Ee, Fatih Hocayla konuşmadan önce bir e, benim söylemek istediğim bir iki bir şey var. Ee, şimdi bu programdan itibaren Bilim tarihi sohbetlerinin doğası biraz değişecek. Yani daha önce yaptığımız yaklaşık 26-25 hafta süren bilim tarihi meselesinin tematik e, özellikleri, farklı çalışma alanları konusunda yaptığımız e, tanıcı sohbetlerden şimdi konuklarımın özel çalışma alanları, uzmanlık alanları ve araştırma konularıyla ilgili konuşmaya başlayacağız. İlk konuğum da bu anlamda Fatih hocamız olacak. İzninizle Fatih hocayı tanıtmak istiyorum ben. Kendisi lisans eğitimini Marmara Üniversitesi'nde yapmış. Yüksek lisansını Yıldız Üniversitesi'nde. Her ikisi de siyaset, bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümünde. Doktora çalışmasını da yine aynı üniversitenin Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi bölümünde tamamlamış. Ee, öğrenciliği boyunca sağlık memuru olarak görev yapıyor Fatih Hocamız. E, psikiyatri tarihiyle ilgili doktora tezini yazdığı dönemde Bakırköy, e, Masar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışmış. E, burada kurumun tarihini aydınlasmaya yönelik projelerde e, yer alıyor. Doktora sonrası araştırması... Edindiği burslar ile Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Boston Children's Hospital'da e, yapıyor. Şu anda Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı'nda öğretim üyesidir. E, makaleleri bulunmakta değişik uluslararası dergilerde ve iki tane kitabı bulunmakta. En son çıkardığı kitap Delilik Siyaset ve Toplum taşı Bimarhanesi Boğaziçi Üniversitesi yayınları tarafından e, yayınlanmıştır. Hocam hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk Derya Hocam. Bu arada tebrikler ve davet için teşekkürler. Nice 25 programlara dileyim. Aa, çok teşekkür ederim. Sağ olun. İsterseniz e, ilk sorumla başlayayım ben. E, şimdi biz sizinle programda araştırma konularınızla ilgili konuşmaya karar verdiğimizde e, siz dediniz ki Derya Türkiye'de ve genellikle aslında başka birçok yerde bu salgın meselesinin hafızası yok. Bu ne demek? Bir onu konuşmak istiyorum sizinle. Yani hastalıkların tarihçesi ve toplumsal hafızası konusunda yapılan çalışmalar ne ölçüde yeterli ve kapsamlı? Evet, içinde halen bulunduğumuz ciddi bir pandemiyi yaşıyoruz. Ve son iki yıldır tartışmalar sosyal bilimlerde ve daha özel olarak da tarihte salgın hastalıkların geçmiş yüzyıllardaki veya geçmişteki deneyimleri üzerine ağırlık kazanmaya başladı. Dolayısıyla da bu bize acaba salgına sebep olan herhangi bir yüzyıldaki yakın dönem veya geçmiş yüzyıllardaki hastalıkların tarihi nasıl çalışılabilir ya da böyle kitlesel nüfusu etkileyen hastalıkları çalışırken niçin zorlanıyoruz ya da niçin bu kadar sıklıkla dünyada ve ülkelerde toplumlarda salgınlar ortaya çıkıyorsa niçin bütün bunların geriye kalan güçlü bir hafızası yok ya da bu hafızası zaten mümkün müdür böyle bir kurumsal hafıza konusu hakkında bir parça düşünmeye başlamıştım. Hastalıkların tarihi nasıl yazılır sorunuz tabi çok kapsamlı. Kısaca şöyle belki söyleyebiliriz tarihçilik açısından. Elbette ki hastalık deyince hani bir bireysel hastalık bir de toplumsal veya sosyal grupları daha geniş kitleleri nüfusu etkileyen bulaşıcı hastalıklar diye belki ilk başta ayırabiliriz. İkincisi ise acaba biz bir hastalığı Klinik açıdan mı yani tıbbi e, izlekler veya nasıl e, bir mekanizma ile e, hastalığın ortaya çıktığını veya ölüme neden olduğu üzerine klinik bir tarih mi yazacağız yoksa gerçekten kişileri, grupları, aileleri, toplumu, ulusu, politikayı veya dünyayı nasıl şekillendirdiği üzerine mi bir tarih yazacağız? Yani e, kabaca sosyal bir tıp tarihi yazabiliriz veya klinik bir tıp tarihi yazabiliriz. E, toplumsal yönü ağır basan hastalıklar için Türkiye örneğinde düşünecek olursak erken cumhuriyet döneminde hemen aklımıza gelenler hani geçmiş yüzyıllardaki veba ve koleradan farklı olarak şu içinde bulunduğumuz geçen yüzyıla bakacak olursak e, sıtma, frengi, trahum e, veya yine arada kolera e, veya İspanyol gribi gibi e, pek çok hastalık görürüz. Bunların en başında verem, tüberküloz sayabiliriz. Yani bütün nüfusu çok ciddi anlamda etkileyen hastalıklar olarak. Bunların tabii hafızasını nerede bulabiliriz? Bu tip hastalıkların. Bu ciddi bir konu. Arşivlerde bulabiliriz. Hastanelerin veya hastaların yaptığı yerlerdeki kurumların arşivlerinde bir takım bilgileri bulabiliriz. Kentin tarihinde bulabiliriz. Kent tarihlerinde örneğin bir verim hastalığı. işte. Ee, Bolu'da nasıl yaşandı veya Firengi-Kastamonu'da nasıl yaşandı yahut da bir kolera Erzurum'da nasıl yaşandı gibi mekansal olarak şehir ve yerel kaynaklara başvurabiliriz ve şüphesiz sözlü tarih e, yapabiliriz e, fakat sözlü tarihlerin derilendiği e, tıpta sözlü tarih veya sağlık çalışmalarında e, sözlü tarihlerin oluşturulduğu bir kurumsal arşiv maalesef yok. E, belki de toplumsal hafızasını şehirde yaşayan bugün içinde bulunduğumuz mekanlarda görebiliriz. Ee, örneğin biz öğrencilerimize tıp tarihi gezisi yaptım, yaptı, yapıyoruz sık sık. Ee, pandemi döneminde biraz ara verdik. Örneğin Beyoğlu tıp tarihi gezisinde öğrenciler genellikle e, şöyle bir gözlemim oluyor. İşte Taksim Meydanı'nın eski bir veba ve kolera mezarlığı olduğunu bilerek yürümesi farklı bir şey ifade ediyor. Veya oradaki sokak adlarına baktığı zaman örneğin Sıra Selviler, Rum Kabristan'ı, Meşelik sokak gibi yani ölümü, salgını e, hatırlatan e, sokak adları e, veya hemen Karaköy iskelesindeki karantina dairesi veya Kız Kulesi'nin bir zamanlar karantinane olarak kullanılması. Yani bunlar yaşayan simgeler, e, her ne kadar kurumlar birebir ayakta olmasa da onların izlerini de yine bugün e, canlı tutabilmenin e, yolu belki de salgını hatırlatacak bu tür imgelerin ve kurumların hayatımızda varlığının belki de altını çizmek ve bunları belki araştırmacılara daha geniş ölçekte açabilmek ile başlayabilir. Tam da bu noktada ben şeyi sormak istiyorum. Yine geçen sefer yaptığımız konuşmada yani kendi aramızda tam da bu problemler yüzünden yani toplumsal hafızanın ve kurumsal hafızanın olmaması ya da az olması yüzünden siz bir kavram ortaya attınız kesintili modernleşme diye. E, bunu biraz açıklayabilir misiniz? Bana anlattınız ama dinleyicilerimize de açıklayabilir misiniz? Evet Derya Hocam aslında bu da sağlık alanına özel olarak daha doğrusu tıp tarihi çalışan yaklaşık 10 yıldan uzun bir süredir 15 yıldır bu konularda çalışan bir araştırmacı olarak şunu görüyorum sağlık alanında pek çok Türkiye'nin modernleşme tarihinde olduğu gibi ciddi bir e, kesintili modernleşme diye kavramsallaştırabileceğimiz bir durum söz konusu. Daha doğrusu bunu daha sık görmeye başlıyorum araştırmalarda. Şöyle diyelim Osmanlı Türkiye modernleşme tarihini anlatırken biz genellikle Batı dışı modernite e, üzerinden konuşuyoruz veya da e, bir tür e, 19. yüzyıl ortasında başlayan bir modernleşme hamlesinden bahsediyoruz daha daha da spesifik olarak dinleyicilerimizin netleştirebilmek için diyelim 1839 Tanzimat Fermanını hani başlangıç noktası diye kabul edersek hani Tanzimat nizam vermek düzenlemek ve yeniden merkezi hükümeti elden geçirip bir takım reformlar yaparak bürokrasiyi güçlendirmek diye düşünelim. Daha doğrusu devlet ile toplum arasındaki, devlet ile birey arasındaki bağı güçlendirmek diye de okuyabiliriz. Burada tabii e, sağlık alanında da tanzimattan hemen sonra pek çok yapılar oluşuyor. Fakat bugün geriye dönüp baktığımızda son 150-170 yılın e, 170 yılın modernleşme serüvenine e, çok fazla kopuşların olduğunu görüyoruz ve daha az sürekliliklerin bulunduğunu görüyoruz. Yani bir tür kesintili... E, devam eden, kesintilere uğrayan, iniş çıkışları yüksek ve kopuşların yaşandığı bir modernleşme serüveni sağlık alanında diye söyleyebilirim. Örneğin işte Sağlık Bakanlığı bugün teşkilat olarak karantina nezaretinden doğan bir bakanlık. Yani 1839'da işte karantina teşkilatına duyulan ihtiyaç ile bir meclisi tahafız kuruluyor. Sık sık bunun ismi değişiyor. Karantina meclisi oluyor, Sıhhiye meclisi oluyor. Daha sonrası Sıhhiye nezareti oluyor. Ve günümüzde Sağlık Bakanlığı olan merkezi kurumu bile düşünecek olursak ilk rastladığımız bu kesintili modernleşmeden kastımdan bir tanesi örneğin kurumsal hafızanın oluşumuna engel olan şeylerden bir tanesi isimlerin, kurum isimlerinin aşırı sık değişmesi. İkincisi, bu bağlı olduğu idari birimlerin çok sık değişmesi. Örneğin Karantina Teşkilatı Hariciye Bakanlığı'na, yani dış ticaret bakanlığına ve içişleri Bakanlığı'na e, sürekli değiş, e, farklı idari birimlere bağlanıyor. E, ve bu e, uzun vadeli ve güçlü kurumların oluşumunda ve kopuşun önlenmesine yarayamıyor. Öyle diyelim. Örneğin mesela hemen hemen aynı yıllarda ortaya çıkan Robert Koch Enstitüsü Almanya'da veya Paris'teki Pasteur Enstitüsü gibi bir teşebbüs bizde de 1894 yılında açılıyor. İstanbul'da bir bakterioloji şahane açılıyor. Ama bakacak olursak bir süre sonra isim değiştiriyor. Ardından kadrolar değişiyor. idare yapılar Bölünüyor. Daha sonra Ankara hükümeti kurulduktan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nde yeni baştan Refik Saydam e, Hıfzı Sığa Enstitüsü ortaya çıkıyor 1928'de. Fakat burada da 83 yıl sonra işte 2011 yılında e, bu kadar güçlü birikimi olan bir kurum şu ya da bu nedenle ama sırf simgesel açıdan bile işlevselliğini bile bir kenara koysak çok ciddi bir birikim bir kere daha isim olarak ortadan kalkıyor ve bir kurum daha Yok oluyor, elimizden gidiyor. Buna bazı ar arkadaşlar veya akademisyenler literatürde kurum kıyımı da e, denebiliyor. Yani böyle bir kurumların kıyımına tanık oluyoruz bir yandan da. E, bu yönetici değişiklikleri de çok önemli tabii. Neden devredilemiyor bu hafıza? E, örneğin az önce bahsettiğim e, Robert Koch ve Pasteur Enstitüsü'nde ortalama görev süresi yöneticilerin 8,5-9 yıl, yani bir kadro olarak görevi al devralıp sonra... Yeni bir kuşağa devretmek ama Refik Saydam örneğinde bunun iki yıldan az olduğunu görüyoruz. Yani bir yılda stratejik planlamayı hazırlayamazsınız veya bir yılda yani sık sık idarecilerin, yöneticilerin ve üst bürokratların hızlı değiştiği bir e, ülke olması nedeniyle Osmanlı Türkiye e, modernleşmesinde siyasetin de getirdiği, konjonktürün siyasetin de getirdiği bir başka kesinti nedeni var. Bir diğeri taşınmalar, sürekli binaların taşınması. Yangınlar ee, ve belki de son olarak da hatırasızlık diye tarif edebileceğim bir şey de e, söz konusu. Yani o dönemi yaşayanların çok azının geçmişe yönelik ve kurumsal hafızayı da içerecek şekilde deneyimlerini yazmaları, paylaşmaları e, maalesef bunlar daha az. O dolayısıyla giderek belki de şöyle de düşünüyorum bu kesintili modernleşmenin resmini daha iyi ortaya çıkarabilmek için. E, Türkiye'de belki de tıp tarihi çalışmalarında daha fazla sözlü tarih kullanmak zorundayız veya daha fazla kişisel arşivleri bulmak zorundayız. Çünkü bütün bu bahsettiğim birikimi görebileceğimiz arşivler birbirinden çok farklı yerlerde önemli bir kısmı, çok büyük bir kısmı araştırmacılara kapalı. Dolayısıyla da böyle bir bütünlüklü bir salgın tarihi yazabilmemiz için ortada salgına odaklanmış bir enstitü, müze, koleksiyon ve büyük bir arşivin varlığını bekleriz. Diğer örneklerde olduğu gibi. Fakat bu bu şekilde e, kurumsallaşmadığı için veya kesintiye uğradığı için e, bugün bunu yapmakta oldukça zorlanıyoruz. Yani kesintili modernleşmeden e, kurumsal anlamdaki kastım kuşaklar arası birikimi devredememe ve aynı sorunlara farklı dönemlerde acil çözümler bulmaya çalışarak yeniden yangın anında bir kere daha formül bulmak ve daha sonra onu unutmak ve yeniden hatırlayıp yeniden kurumsallaşmaya çalışmak. Böyle bir döngü görüyorum son 150 yılda. Evet. evet. Şimdi bu bağlamda benim aslında şöyle bir fikrim var ama belki de bu biraz tartışmalı bir şey. Bir başka tıp tarihçisi arkadaşımla konuştuğumda Tıp tarihinin ağırlıklı olarak e, uzmanlık alanı tıp olanlar tarafından çalışıldığı geleneksel olarak böyle bir şey var. Doğru değil mi Fatih Hocam? Evet, e, Derya Hocam doğru. E, çünkü Türkiye'de biliyorsunuz üniversite deyince ilk aklımıza gelen modern anlamda hani e, tıp fakültesi 1827'yi baz alırsak. E, dolayısıyla tıp fakültesinin içerisinde tıbbın farklı bir yaşlarını da çok yakın döneme kadar ağırlıklı olarak klinisyen hekimler çalıştı. Özel merakı olanlar veya emekli evet. olanlar. Evet anladım. Ee, yani bu şey de bu, bu e, ne ona gidişat da bir değişime uğruyor gibi geliyor. Yani e, disiplini aslen tarih olanların da tıp tarihine ilgi duyuyor olması da işleri değiştirebilir gibi bir e, sezgin var benim de. O yüzden sordum Fatih <Gülüyor> Hocam. Bence çok doğru bir sezgi hatta bu benim için çok güçlü bir temenni ve en büyük umudum. Çünkü kendi örneğinde de her ne kadar klinik tecrübe olsa da ben bizim kuşak tarihçilerinin ve gelecek yakın dönemdeki tarihçilerin tıptan bu kadar mesafeli olmasının en azından bu pandemi sonrasında aşılabileceğini düşünüyorum veya bu dönemde daha fazla ilgi görülmesi. Dolayısıyla da modern tarih yazımı ile bu bahsettiğimiz tıbbın tarihine veya hastalıkların tarihine yaklaştığımız zaman çok daha kapsamlı, çok daha okunabilir, tartışılabilir ve üzerine daha çok kafa yorulabilir. nitelikli tarih çalışmaları çıkacağına inanıyorum. Bunun örnekleri uç vermeye başladı epey zamandır. Ama ümidim her geçen gün... Daha fazla sosyal bilimlerden ve tarihçilikten arkadaşlarımızın e, sağlık alanına e, korkmadan, endişe etmeden e, ve iyi bir e, emek vererek e, bu alanda e, eserler üretmeleri ve bizim bunları okuyabilmemiz. Evet, e, tam da bu noktada e, e, sizin ürettiğiniz, belki de bu e, sadece sizin değil bir grup çalışması da olabilir. Yanlış bir, bir şey evet. yapmak istemiyorum. Heybeli Sana Sanat Oryumu ile ilgili yaptığınız son çalışmadan biraz bahsedebilir misiniz lütfen. Evet Derya Hocam yayına girmeden hemen 10 dakika belki 20 dakika önce kitap elime ulaştı. Daha yeni çıktı yeni yayınlandı. Aa, bak, çok güzel tebrik ediyorum evet, hocam. Çok teşekkürler sağ olun Derya Hocam. Bu esasen bir yayına hazırlayanlar olarak ben ve iki sevgili arkadaşım Cem Hakan Başaran ve Tuna Pektaş ile birlikte e, ortaya çıkarttığımız bir e, yayına hazırlık kitabı. Bu da şöyle, Heybelada Sanatorium'u hatırlarsak geçtiğimiz yıl bugünlerde yani Ekim ayında, Eylül ve Ekim aylarında kamuoyunun gündemine gelmişti. Yine bir yangın anında yani Covid-19 sırasında acaba neden yatak kapasitesi sorunu yaşıyoruz? Çünkü Heybeliada'da bir senatoryum boş ve binalar terk edilmiş durumda. Niçin orayı da bir pandemi hastanesi olarak kullanmayalım noktasından başlayan tartışma senatoryumun Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredildiği gerçeğiyle e, karşılaşıldı ve ardından da e, bu tartışmalar yine dediğimiz gibi kurumsal yapıldı ve unutuldu. Fakat biz tarihçiler biraz da onun peşinden koşuyoruz bu unutuluşa terk edilmemenin. E, biz e, arkadaşlarımıza Cem Hakan ve Tuna ile birlikte acaba dedik e, Doktor Tevfik İsmail Gökçe'nin 1957 yılında yazdığı e, ki da Senatörüm'ün 1924 yılından 1955 yılına kadar yani kuruluşundan itibaren 32 yıl boyunca kesintisiz olarak başhekimliğini yapan en önemli isim Tevfik İsmail Gökçe. Onun yazdığı bir kitap Heybelada Senatoryumu 1957 yılında yayınlanıyor. Biz bu kitabı aldık notlarla eklerle ilk defa gün ışığına çıkan yeni fotoğraflar eski Türkçe yani Osmanlıca belgeler ve yazıyı yeniden elden geçirip dipnotlarla zenginleştirerek yayını hazırladık. Bu da amacımız şuydu. En azından bundan sonra bir e, e, Hibelade Sanatorium'un ve diğer örneklerde olduğu gibi bu tip tartışmalar yapılırken bir kurumun kültüre miras olarak geleceğine yönelik tartışmalar yapılırken mimarlar, hukukçular, sağlıkçılar veya diğer gruplar veya siyasi karar alıcılar en azından daha sağlıklı bir zemin üzerinde ve gerçekten kurumun ne olduğunu bilerek üzerine konuşmak. Çünkü genellikle kendinden menkul ve nedeni açıklanamaz bir şekilde sahip çıkmak ayrı bir şey. Bir de onu gerçekten ne olduğunu bilerek ve niçin gelece kuşağı devredildiğini bilerek sahip çıkmak, üstlenmek ayrı bir şey. Dolayısıyla bizim ümit ediyoruz ki bu kitap sivil toplum örgütlerine, hak arayıcılarına veya bir cumhuriyet kurumunun Türkiye'nin şu anda yegane devlet sanatörümü derli toplu bütün başından geçen yangınlara ve bütün şeye rağmen ayakta olan bir kurumu, bu kurumu nasıl bir sağlık mirasını değerlendirip gelecek kuşa aktarabiliriz? Ve buna katkıda bulunabilmesi için bu kitabı hazırladık. Yeniden yayını hazırladık. Biraz önceki bahsettiğim kesintili modernleşme meselesi Heybeli örneğinde de geçerli. Değil mi? Evet. Evet, çünkü 2005 yılında kapatılıyor 81 yaşındaki bir kurum. Ama 2022 yılına kadar 15 yıl boyunca resmen e, ölüme terk ediliyor e, 2009'da yangın çıkıyor. Bütün evraklar e, yerlerde ve biz bugün Heybelada Senatörü'nün kurumsal arşivini nerede olduğunu bilmiyoruz. Hasta dosyalarında çalışmak istediğimizde idari ve e, tıbbi evrakların yangında gittiğini, kalanlarının yerlerde dağınık olduğunu bunların bir kısmını kitabın ön sözünde anlatmaya çalıştık. Buna benzer başka kurumları da düşündüğümüzde galiba sahip çıkılması gereken şeylerden bir tanesi de gerçekten artık bir daha yitip gidecek kurumları, hani vardır ya yangında ilk önce kurtarılacak. Öleceğim, işte, evet. Galiba tarihçilikte de ilk önce kurtarılacak konulardan bir tanesi en azından tıp tarih güçlü kurumların tarihini yeniden ele alabilmek. Dolayısıyla... Ee, aslında bir iki dakikamız kaldı ama e, sizin ileriki araştırma planlarınızda bunu bu meseleye devam etmek var mı diye merak ettim açıkçası. Evet e, yani psikiyatri tarihle ilgili araştırmalarım e, devam ediyor. Onunla ilgili yayın çalışmaları ayrıca devam ediyor. Örneğin bir... E, bir e, bir biyografi eseri çalışmam epey zamandır var Munceli hakkında. Ona yine devam ediyorum. Fakat bu sorduğunuz meseleye de kafa yormaya şu şekilde devam ediyoruz. Yine arkadaşım Cem Hakan ile beraber şeyi düşünüyoruz. Çok uzun zamandır üzerinde çalışıyoruz. 1919 ile 1951 yılları arasında yayınlanan Türkiye'nin tüm... İstanbul'daki tıbbi tartışmalarını görebileceğimiz İstanbul Sereriyatı adlı e, eski Türkçe 1929 yılına kadar ardından Latin harfli yayınlanan derginin tüm koleksiyonunu oturup yıllardır dizinini hazırlıyoruz. Ve bu dergi üzerinden bir İstanbul tıbbi coğrafyası üzerine ne söyleyebiliriz? Bu kurumlar nelerdi, neler vardı? E, dolayısıyla e, bir kısmı da mesaimizin, akademik araştırmalarımızın geçmişteki... E, birikimi ve erişilmesi zor olan bilgi kaynaklarını, tıp adına değerli eserleri yeniden günümüze ve genç araştırmacıların önüne e, getirebilmek e, böyle ikili bir e, çalışma düzeni var e, bağımsız olarak. Harika hocam. E, bize katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. İnanılmaz heyecanlı bir sohbet oldu benim için. Araştırma konuları üzerinden konuşmak harika. E, çok teşekkürler. Ben de çok teşekkür ederim. Ee, tekrar e, tebrik ederim gelecek programlar içinde. Sağ olun. Herkese iyi bir gün diliyoruz. Bilim tarihi sohbetleri. Hazırlayan Mesna, Derya Gürses Tarbak.